Kuyruksuz Tilki. Tilkinin biri nasıl olduysa bir gün kuyruğunu kapana kıstırmış. Kurtulayım diye zorlanıp dururken kuyruk kopuvermiş. Tilki çok üzülmüş bu işe. Eyvahlar olsun. Şimdi ben kuyruksuz ne yaparım? Milletin karşısına ne yüzle çıkarım? Diye kara kara düşünmeye başlamış. Derken bir çare gelmiş aklına. İyisi mi? Öteki tilkileri de kandırayım, onlar da kuyruklarını kessinler. O zaman hiçbirinin benden farkı kalmaz. Sonra bütün tilkileri toplamış, demiş ki... O kocaman kuyrukları arkanızda ne diye taşırsınız anlamıyorum doğrusu. Bir işe yarası adi neyse. Hem çirkin hem de boşu boşuna yük oluyor. Gelin beni dinleyin, kesin gitsin şu kuyruklarınız da olsun bitsin. Ama öbür tilkiler inanmamışlar bu sözlere. İçilerinden biri söz almış. Hadi oradan sen de. Senin ne kurnaz olduğunu bilmez miyiz biz? Bir çıkarın olmasa böyle öğüt verir misin sen? Bizim kurnaz tilki yine bir gün bir koyun sürüsünün arasına dalmış. Süt kuzularından birini yakalamış. Tam yiyecekmiş ki köpek tilkiyi görmüş. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne arıyorsun sen orada bu şirin kuzucuğu çok sevdim. Kendisiyle uslu uslu oynuyoruz. Öyle sevimli ki onu biraz okşayım dedin. Köpek tilkinin üzerine yürümüş. <gülüyor> Senin beceriksiz yalancı seni. Çabuk bırak o kuzuyu. Yoksa seni bir okşarım ki nereden geldiğini anlayamazsın. <gülüyor> Tilki hemen kaçmış oradan. Bir meşe ağacının önünden geçerken bir de bakmış ki ne görsün. Maaş kovuğunun içinde biraz etle bir parça ekmek durmuyor mu? Karnı çok aç olduğu için fazla düşünmemiş. Herhalde çobanlar bırakmıştır. Demiş hemen kovuğa girmiş etli ekmeği bir güzel yiyip bitirmiş. Karnını tıka basa doyurunca kovuktan çıkmak istemiş. Ama karnı öyle şişmiş ki kovuğun ağzından bir türlü çıkamamış. Uğraşmış da uğraşmış başaramayacağını anlayınca ağlayıp sızlamaya başlamış. Oradan başka bir tilki geçiyormuş. İnitileri işitince kovuğun yanına gelmiş merakla sormuş. Neden ağlıyorsun kardeş? <gülüyor> Tıkamasa yemek yedim. Karnım öyle şişti ki kovuktan dışarı çıkamıyorum. Üzüldüğün şeye bak. Yediklerin eriyince yine eski haline döner. Girdiğin gibi çıkarsın. Üzme tatlı canını. <gülüyor>